ANS için ve hocanın metinlerine evet. okyanlarında birçok teyirinde de hocanın içeğe karşılığında çok derin bir duyarlılığı var ve birçok teyirinde çok, ve çok e, e, uygun ve üzerinde çok düşünülmüş halinde karşılığı kurulama gibi bir teyir fitizliği var. Bu, buradan zaten ANS'da evet. söz edeceğim için ee, Hocanın bunu nasıl e, ele aldığını da bize ayrıca bir e, halde gelebilir miyiz? E, Angst'ı, e, e, yerine demeyeyim ama e, sıkıntıyı, benim sıkıntıyı daha merkeze doğru aldı. bir e, yerim. Zaman sağlık meselesini de bunun üzerinden anlayalım. Zaman sağlık burada merkezi bir rol derler. Nedenini, e, kan üzerinden halde gelişimi şöyle kısaca e, özetleyeyim. Mevcudiyet metafizi diye, mevcut terim. Yani, terim olarak yerleştirip şimdi bu şeyin hayra gerekir yani temel e, e, meselesi vardır, unutulmuşluğu dediğim şey bu e, mevcudiyet metafizine göre, göre. yani mevcudiyet metafizi özellikle diyelim Varlığın ve varlığın hakikatini e, akıl sahibi insana e, akıl yoluyla görünebileceği, ortaya çıkabileceği ve her her e, her anda e, insanın eğer uygun bir düşünme yoluna girmişse varlığın hakikatini görebileceği arka planındaki böyle bir anlamı için mümkün kılan şey yani varlığı böyle bir statik bir varlık düşünmenin uygun bir yola bir varlığı temaşa edebilecek düşüncesine yönelten, gereklerden itibaren bu düşünceye getiren şey ne de sorarsak bu doğrudan doğruya zaman ve e, zamansallık e, meselesiyle Şimdi, zaman sağlık meselesini şöyle e, ifade edeyim, bu e, varlığın meselesi de. Kant'a gelinceye kadar, şimdi Kant'ta çok ciddi bir kırılma, <gülüyor> var. E, e, zamanın özneğin hakkı olma düşüncesi, bütün bu e, mevcudiyet metalizinin, e, bu anlayışın, dolayısıyla varlık, insan bütün ve bunların bağlantısı anlayışlarının temel kılıkma noktasına oluşturuyor. Oraya deyinceye kadar şöyle e, ifade edelim. Geleneksel metafizik ve geleneksel antoloji diye bu kanti kendi adlandırılıyor. E, metafizik e, duygusal algıların konusu olan nesneleri yani hissedilebiliyor dünyaydı görünüşün dünyasını, bainomemleri Konu almaz. onu aşmak. Metafizik algılar üzerinden elde edilen bir bilgi değildir. Metafizik algılar ve algıya bağımlı bir bilgi olduğu için zamana tabi olan bilgisi de değildir. Metafizik zamana tabi olan görünüşün, aynım aynanın ardındaki gerçekliği, Zamana tabi olmayan yani değişmeyen vakıp alır. Düşünürüz veya aklet edilir. Aklet edilir. Aklet evet. edilir. Aklet edilir. Dünyaya nesne edilir ve onun bilgisine edilir. Ben sevdiğim ki burada et, kullanmak istemem. Bu yolla değişime tarihi ormanlarının emredildiği Bir olarak çevrilecek ama rey evet, anlayışının, intüyutus anlayışının tümüyle tersine çeviren evet, anlam ülkeye. Peki, şimdi buradaki durum nedir? Burada düşünme ile zamansallık ilişkisi hakkında biraz daha şeyler söylemek istiyorum. Düşünmeden şey zamanda cevenlikler. Özellikle fiziksel olana, var olanlara yöneldiğimizde onları zamansal olarak tecrübe ederiz. Yani zamanın sırasında, düşünmenin sırası bir şekilde birbirini Bu tabi fiziksel var olanlarla genel yani var söz konusu. olur elbette zamanı bir kendilik olarak kabul eden bir anıdır. Evet, Aristoteles'teki diyor, zaman hareketine i̇şte zaman kendi kendilik. Şimdi böyle bir kendiliğinde tabii bağlantı durumu düşünmenin zaman içerisindeki hareketin arkasındaki en önemli avlamalardan tanesi ne Tabii o dönem ince var bu dansaylı Pavlov'un ve lazım Çünkü ne o Pavlov psikolojideki yüz sorunu modern bilimin de kullandığı terim. <gülüyor> ee evet, <genel> olarak ereksellik <gülüyor> Şu anda ben <gülüyor> var mı fiziksel var zaman bağlantısı üzerinden bilgisini edinir. Ama felsefenin istediği bilgi bu bilgi değil. Tersine yani insan var <gülüyor> evet, öyle insan İnsan varoluşunun kendi imkanları, kendi düşünme imkanları üzerinden karşısına çıktığı bilgi nedensellik bağlantılığı, samansallık bağlantılığı değil ki metalizinin peşinde olduğu değil. Bunun için bir anlamda varoluşun paranteze alınması gerekiyor. Yani duyusal sağlık, duyu sağlık ya alınması gerekiyor ki evet, metalizinin asıl nesnesi olan ya da asıl bilgi olan hep istemeye düşünme yönelebilirsin. Yani şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Ee, düşünme denilen şey zaman içerisinde hareket eden düşünme, kendini zamanın hükmünden kurtarabildiği ölçüde varlığın hakikatine yönelilecek. Şimdi burada ilginç bir şey var. Neden sen de elekseldik? E, fiziksel varolunun e, tecrübe olarak ortaya çıkmasını genel anlamda fenomena bilgisinin ortaya çıkmasını sağlayan şey ve ona bağlı gibi olan şey. Ama söz konusu olan metafizik bilgi, metafiziye doğru yönelmek olduğunda fenomena alanını yöneten edensel ekserlik saf düşünmeye doğru yükselen e, filozofun yanında götürdüğü bir şey olarak başlıyor. Yani ereksellik, saf düşünme alanına da taşınılarak düşünmüyor. Özetleyerek söyleyeyim. Zamana, doğrudan doğruya bağlı olan bir bedensellik ya da ereksellik fikri e, metafiziğin varlık alanının temaşa edilmesinde ödünç alınarak o alana da taşınıyor. Dolayısıyla karşımıza Kant'ın metafizik, e, işte yanılsama e, olarak e, nitelendireceği şeyler çıkıyor, ne durumlar? Aristoteles'in ilk hareket ettirici ispatından. E, Kozmolojik tamta ispatlarından. Yani belli bir alana da olan bağlantılar o alandan kopartılan zamansal olanlar, nedensellikli olanlar, zamansal olanlar, o alandan kopartılan, bunun dışındaki bir yere uygulanması e, metafiziği kanta kadar olan ki tarihini meyirlemiştir. Evet, metafizi kurulmuştur. Dolayısıyla şimdi zamanı aşan bir düşünmenin ancak böyle mümkün olabilir açan düşünmenin birçok bir versiyonu var. Bunun içerisinde, mesela vahiy'i, böyle. kadar. Evet. Işte, o da işte ofteşan teolojisinin bir anlamda, evet. Tabii kuşma bir şey geçiyorlar. Bunlar, e, her konunun kendi konuşmanı olabilir. Ya öyle değil falan diye itiraz edebilirsiniz. Bu, bu, bu, ama e, kuşma bir şey olarak istediği evet. i̇şte, yani. böyle. Peki, şimdi Kant'a gelince ne oldu? Kant'ı böyle kendilik olarak düşünülen zaman, e, Fain-Romeana'ya e ait olarak düşünülen zamanı. Ve e, zamana tabi olmayan bir varlık hali, bir varlık ve düşüncesini tümüyle iptal tek bir hamle. O tek hamle şu. Zaman özle'nin a priori bir formudur. Bir görü formudur. Transandantal yetilerimizden biri olan hissetme elisinin formudur. Dolayısıyla zamanın tutmak içerisinde mekanı özmeden başkası olduğunu ben düşünen aşka bir gelişle şey. bunun zamanı özne mekanı ya da öznenin zihin mekanını düşünürüz. Bu arada mekanı bir şey anlamında, uzay anlamında kullanmıyoruz. Bir bir bir, bir, bir poz anlamında kullanıyoruz. Hatta kamp Kant, kampındaki özel terimlerciliği açısından da nesnenin kurulduğu yani anlamda kalabildi. Çünkü artık kendiliğinde mesle, kendiliğinde karanlar için mesle e, e, özlede kurulan bir olduğu için tabii ki e, nesnenin mekanı özlediğin zihin mekanı böyle bir tari. Peki. Şimdi zaman bu şekilde kavrayınca, kat şunu söyler. Neden sergiler? Sadece zamana takih olanların sorun. Takih olanlara uygulanabilecek olan bir kavram. Dolayısıyla zamanı aşan e, herhangi bir mevcudiyet neden sergilerse bize anlaşılır. Anlaşık ne olur? İşte Sabahattin eleştirmesinin önemli gibi. Böyle olduğunda karşımıza nasıl antiyan çıktı? Karşımıza nasıl paradojiz iler çıktı? Veya e, geçer, Tanrı ispatlarının nasıl geçersiz olduğunu anlatmak önemli değil mi? Sonrada bir yirmi zamandır işte en önemli felsefe kitap olduğu gibi, rahatlıkla söyleyebileceğim, sabah gelişmesinde yaptığı şey bu mevcudiyet metafizik için böyle bir varoluş gitme için, zamana gelin kandesinde tüm E, uzay ve zaman haklı yarı bir form olması demiş, fenomenal fenomenel dünyanın özlede kurulması demek. Dolayısıyla sentetik bir şeyden söz ediyoruz. Sentetik bir birlikten söz ediyoruz. Tabii sentetik bir birlikten söz etmek demek, bir sentezden söz ediyoruz. Demek. Ve soru şu, sentez ne ile ne arasındadır? Tabii sentez ellek de görü ile kavram bu görü meselesini biraz önce söz etmiştim. Dümdürtüs, dümdürtüsü, ben şu an üzerinden geldiğinde e, kanktaki anlamının tüyüyle uzay ve zaman formlarında ortaya çıkan anlamda yani kavuştu. Yani rezdenin zihin mekanı uzay ve zaman formlarında tarih ediyor. Peki. Sentes görülde kavraman sınadır. Sentifik atılıyor böyle anlamı. Sentezik tabloyu evet. de sentez saf gövde, evet. saf kavramımız. Ama tabi ...kant güzel ve zaman kendini bulmaktan çıkarttığında karşımıza çok temel bir evet. soru evet. Dünyanın girdiği o zaman nerede? isteyelim bir aradalığın dayanağını sağlayan özde bir. E ama öznenin kendisinin mevciyet olarak değeri değil, tersine varoluş olarak değeri, öznenin kimliği devir sentez, bir sentezdir. Böyle isterim. Sentezin sentez, e, sentez kavramının görüyle kavramın birlikteliği için geçerli olan şey Özlevi'nin kendi bir incelinde yaşandı. E, bu karşımıza iki zaman anlayışını çıkarttık. E, ne yazık ki bunu çok özetleyen, bir iki cümleyle de söylemem lazım. E, soru olursa buraya açabilirim. Birincisi zaman özlenin aktüörü görü formu olarak zaman. Tabii bu zaman aynı bu zam, zaman zaman aynı zamanda doğabilmenin mümkün olan zaman, mümkün olan şu Dolayısıyla bu zaman sonsuz bir zaman. Yani özlenin zihin mekanında tutul bu zamana herhangi bir son atfedilmez. Reel sayıları bir tam bu zihin bu zaman eksenin üzerinde oluyor. Ve ya e, e, e, kosmosu bir arada tutan bu zihin mekanı aynı sonsuz mekan üzerinde. Yani bu açıdan e, bu zayıf diyor, bu, bu zaman saflık sonsuz bir zaman saflığı. Ama sen birlik söz konusu olduğunda demiştim ki sen pes için geçerli olan şey görü ve Allah. Res tabi sendezi mümkün kılan hayal gücü ve şemalaştırma şemalaştırma olmaksızın sendezi mümkün değildir. O da ise şemalaştırma denilen şey hayal gücü müfakiyeti benim kuruluşuna da dair ama benim e, kendi mekanımda kurduğu nesnenin sonsuzluk zamanının üzerinde kurulması başka bir şey benim kendi mekanım kendi girdiğinin e, zaman üzerinden kurulması var. Ortaya ikinci bir zaman anlayışı aslında açık. Bu temporalite meselesinde geçiş de tam da e, bunun üzerinden olacak. Şimdi burada e, e, durmak zorundayım. E, e, ya de değil, e, ya hayaline, bir tane anlayışı halde geçiş yapmak zorundayım. Evet. <gülüyor> Hayır, hayır, Kantın yani tüm kaygılarını Kant ka derdi. Fakat ortada e, Kantın yaptığında da varoluş, yani insan varoluşuna ilişkin e, insan bağımlılığı bilime üzerinden, bilgi üzerinden ortaya çıkıyordu Dolayısıyla Kantın yaptığı hiçbir şey vardı. Ama bu, e, varlığın anlamı meselesini bize e, yanıtlamaya götürecek bir noktaya kant geldi. Şimdi okumayacağım, işte temporalite meselesinde ilk ve tek kişi kant olmuştur e, bu konuda şey yapan, adım atan filan diye varlığı evet, varlığın anlamı meselesinin açılması, varlığın anlamı meselesinin daha zaynı açılması, Zaman sağlık üzerinde yine olacaklar aydınlığı için. Bir not olarak da söyleyeyim. Şimdi Kant'ta işte üç tane transandant haliyeti var. Hissetme, hayal gücü ve düşünme filan. Kant şöyle bir yöntem kullanıyordu. Bu yetkilere varmak için. sağlam bilim yoluna girmiş olanlar nasıl oldu da sağlam bilim yoluna çıkıyor? Bakıyor Aristoteles mantıklı. Evet mantık sağlam bilim yolu. Matematik diye bir şey var. Yapıyorlar aslında ya sağlam bilim yolu. E Newton doğal bilim yaptı sağlam. Bunları sağlam yapan şey nedir? Kant'ın yöntemi bu. Geriye giderek, verili olanlar geriye giderek transatlantal yetilere kesmeyecek. Ayrıca evet. bu yöntemi belli bir anlamda da devralı söyleyebiliriz. Ee, burada antal farkı sağlam gibi durumuna girmiş olanlar gibi e, nereden hareketle daha zaynı temel egzistansiyallar temel yapısını e, belirleyebilecektir. Şöyle diyeceğim diyebilirim. Evet. Ee, varlık ve fiili gerçekliğe dair hiçbir fikir, daha dazayna kurgulamacı, dogmatik biçimde yakıştırılmamalı. Yani hiçbir önceden ürün çalışmış bir insan ideası, insan fikri özne fikrişi bu e, yakıştırılmamalı böyle bir fikirden olan hiçbir kategori on açıdan tetkik edilmeden daha gayet edilmeli. Aksine söz konusu olan var olan. Elişimle, o yoğunlama binvali öyle seçilmişler ki, böylelikle bahsetme olan, var olan hem kendinde, hem de kendi olarak kendini gösteriyor. Ee, bu var olanların, existansiyallarının isinin sürdüğü şey yer, e, kanıtlıkla sağlam bir şekilde olunmuş olanların gereği her evet. gün. Valla şöyle söyleyeyim, söz konusu her gün büyük tesadüf gibi yapı değil, olgusal dağ zaynı, bütün muhattır tarzlarında varlığı belirleyen yapılar olarak belirmeden kalan össel yapılar ortaya çıkarttı. Tabii sonra defa bir de altını çizecek yanlışlıkla. Her mülkülüğe bakmak demek kültürel referanslara başvurmak demek ki bir antropoloji yapmak gibi bir psikolojik alakası yoktur. Burada e, temel yapıların ortaya çıkartması bir defalarca Şimdi bu süreliği çok zarandığı için şunu e, söyleyeyim. E, daha zaynı varlığını şu ya da insan iddiasından türetmemeliyiz. Evet. Daha zaynı var olmak süreliğinde kendi varlığı içinde kendini açılmaktadır. Daha zaynı varlığını anlamadığı zaman Ama bu e, açılmamada da daha Öyle bir anlamasalı bulunmuşu bulunmuş burada mecbur bir var mıdır ki onda kendini bu açımdan doldurabilir. Yani daha ziyade da yani insansiyat ama dinin çıkış noktasını sağlayacak temel bir tecrübe <gülüyor> den söz ettiğinde bu ne olabilir? dasein'in mevcidansiyel analitik esasında yöntemsel analizi var hal fenomen anksiyete evet, üzerine eee dayanılır. hocanın evet. şeyini okumadan geçmek istemiyorum. Kafası batıyor. Dalarının şöyle yan yollar, hamısı üzerinde bir not kitabı alamıyorum. Halb eğer gündelik yaşamda gerçekten kendini kırılma ben, ih diyebilme, şansı gitgide elinden alınan ve yalnızca kalabalıklı bir man olmasına izin insanın bir düşkünlük bir kitap haline işe vurup yarar sağlayıcı şeyler başta gelmek yani üzere şu ya da bu varlığı ya da hakiki olmaktan uzak bir biçimde kendi elbosuna tutunmaya çalıştığını ve bu kaçış edilmeli neyin ne olduğu hakkında kararlılık sergileyen sahih, hakiki bir karşılaşma, yaşama şansının büyük ölçüde gidildiğini bir karar veriyor. Dağlı gitmiştir. Herkes içinde bilinermiştir. Bu durumda ancak binler zamanlarda ve çok kısa sürede belirli temel cumhuriyet yuruklarının, kökte savunurlarının, e, bunun içtiğinden insanı hiçlik ile yüz yüze bırakmak sürekli ile şeylerin tüm dünyasını var olanların tümünü, yani varlık sorusunun yerini düşünme alanına sağladığından birkaç yıllardır. Evet, o Künan Hoca'nın bağlantısıydı. <gülüyor> e, İç meselesini analiz edildiği tabi metabezikliğinde e, var ve iç meselesine bir yıl asla yanıt veremez çünkü hiç bir fenomenel e, temel tecrübedir, fenomenel bütün muhaf <gülüyor> raydan çıktığı şeklinde anlattığı e, Birkaç şeyi okuyayım, e, sonra da zamansavlık meselesine… E, Bağılın ya da askıya alın, bu varlık sonuçta da durur, tamamlığınızda durur, sipariş Hav, an, strikiçi açığa çıkarır, hav bütününde türünde var olunur aydan çıkarmaktadır, bir anlamda hav, temel ruh halinde var olanlar daha sayıdan boşanmaktadır ve bu boşalan yere hiç Boşalan yer hiç illet olmaktır. İçin temel kenevizlik tecrübesinin yaşanmasının anlısı alınır. Varlığın bütün varmadan başka olarak tecrübesinin anlısı alınır. Ve anlısı nedene bağlı olmadan, öykü, yani şöyle bir de baktığımızda bu da yüzünden dilimiz uçulur. Bütün var olan gaydan çıktığında ve böylece de hiç bastırdığında karşısında her türlü vardır söz ortakindedir. Evet, varlığın tüm varlığından başka olarak tecrübesinin en önemli bir tecrübelik Şimdi... <gülüyor>